Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Semih Gümüş. Hoş geldiniz. Merhaba. Semih Bey'le iki program yapacağız. Bu ilk programımız. Ee, biz programımızda bir süredir editörleri, eleştirmenleri ve yayın yönetmenlerini de davet ediyoruz. Çünkü Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nın tek parçasının yazarlar olmadığını düşünüyoruz şüphesiz. Ee, Onlardan buyurdu. önce editörler belki. Öyle mi? <gülüyor> Öyle gibi. Evet aslında biraz bu editörlükle başlayabiliriz. Çünkü siz uzun yıllardır e, yani hem yeni yazarların keşfedilmesinde ve ortaya çıkarılmasında... E, ...bunların eserlerinin yayınlanmasının önayak olunmasında... E, ...teşvik edilmesinde çok önemli bir figür olarak e, Türk Edebiyatı'nda, Türkçe edebiyatta yer alıyorsunuz... E, Buradaki temel şey editörlük mü gerçekten? Yoksa hani öykü dergileri... ...ilk önce adam öykü vardı. Uzun yıllar adam öyküyü yönettiniz. Oradan bir sürü yazar çıktı. İşte yine uzun yıllardır Notos devam ediyor. Oradan da hala yeni yazarlar çıkmaya devam ediyor. Yani aslında bu iş yayıncılıktan çok dergicilikte mi sizce? Yani bana soruyorsanız... E, ...tabii dergicilik e, çok önemli. E, hatta hani ben aşağı yukarı ne bileyim 40 yıla yakın bir zamandır yayıncılık yapıyorum ve hı hı. bütün bu zaman boyunca hep dergicilik ve editör kitap yayıncılığı birlikte yürüdü. Hı hı. Ama bugün bana sorsanız ikisinden birini bırakıp birini seçmek hı hı. zorundasınız deseniz, hiç düşünmeden dergiciliği seçerim. Çünkü kitap yayıncılığından çok farklı dergi yayıncılığı. Aslında yayıncılığın iki kolu gibi görülmesine rağmen Sorunları ve olanakları ayrıca hedefleri her şeyi çok farklı iki ayrı alan bence ve dergicilik özellikle periyodik bir yayını sürekli izlemek ve onu her bakımdan içeri ve biçimiyle ortaya çıkarmak bakımından doğrusu meşakkatli ama zevkli bir iş. Bizim edebiyatımızda da dergiler her zaman çok önemli aldı ama bugün de en etkisiz oldukları dönemi yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yani bunu özellikle öykü dergiciliği özelinde mi Yok, söylüyorsunuz? Hayır. Edebiyat, edebiyat dergileri. Olarak. Edebiyat dergiciliği için söylüyorum. Hem en az sayıda derginin yayınlandığı bir dönem içindeyiz. Hem de var olan dergilerin etkinliklerinin geçen dönemlerle, geçen dönemlerden kastettiğim on yıllar öncesiyle... Söz gelimi 1960'lar, 70'ler e, o dönemlerle karşılaştırıldığında oldukça etkisiz olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, ama ben gene de e, dergiciliği e, böyle olmasına rağmen seviyorum, vazgeçmiyorum. E, öncelikle seviyorum tabii e, sözünü ettiğim nedenler yüzünden. Ayrıca e, doğrusu yayıncı olmasaydım, yani kitap ve dergi yayıncılığı yapmasaydım, ...beni ortada hiç kimse göremezdi ama ister istemez yaptığım iş nedeniyle çok ortada oluyorum. Bunun da getirdiği kişisel sorunlar var tabii. Sorunlar ve sorumluluklar da var sanırım değil mi? Sadece yani ikisi birlikte. Şimdi ben hiçbir zaman kimseye karşı sorumlu olduğumu düşünmüyorum ama kendiliğinden bu tabii. Ortaya çıkıyor. <gülüyor> kendiliğinden aynen. bu oluyor. Herkes sizi bu yaptığınız işlerden sorumlu görüyor. Doğal böyle olması Hı -hı. elbette. Çünkü... Her şeyden önce bir seçicilik yapıyorsunuz seçicilik Hı -hı. çok önemli bir e, sorun bir risk çok ve bu riski üstleniyorsunuz kendini, evet. kendinize hiç kimse elbette sizden dergi yayınlamanızı dergi çıkartmanızı istemiyor editör istemiyor Hı -hı. böyle riskler almanızı istemiyor bunları hep kendi e, kararlarınızla yapıyorsunuz ama ...kendi kararınızı yaptığınız bu işlerden... ...sizin hedef kitleniz kimlerse... ...söz gelimi yazarlar... ...eski ya da genç yazarlar... ...ya da okurlar... ...onlara karşı bir sorumluluk... ...ortaya çıkıyor doğuyor... ...ne Hı yazık da, ki... ...evet ama mesela ben kendi adıma... ...yeni bir yazarla karşılaşmaktan... E, ...çok mutlu oluyorum... ...beni çok heyecanlandırıyor... ...yeni bir yazarın metinlerini Kesinlikle. okumak... ...ve işte özellikle şu anda... işte ...kendi kuşağımda böyle çok beğendiğim yazarlar var... Ve bazıları beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Diyorum işte evet bu falan diye. Mesela siz hala heyecanlanabiliyor musunuz? Tabii kesinlikle. <gülüyor> Yoksa yapmam böyle şeyleri. Çünkü örneğin biz kendi yayınladığımız dergimizde Notos'ta geriye dönüp 10 yıl geçti. Ve bu 10 yıla dönüp baktığım zaman yalnızca 50 sayısı özel bir sayı olarak gördük. Bir yıl dönümü sayısı. O sayımızda. Kendi sevdiğimiz, önemli bulduğumuz ve okurların da ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bazı yazarlardan e, öyküler ve yazılar istedik. Onun dışında 10 on yıl boyunca bir tek sayı için bile bir tek e, yazardan yani yazardan kastettiğim tanınmış ünlü Hı. eski kuşaklardan okurların dikkat merkezinde bulunan yazarlardan tek bir şey bile istemedik. Çünkü anlayışımız e, niçin onlardan özellikle isteyelim ve yer verelim? Dergimiz zaten kendi başına önemli bir yerde tutunabiliyor. O zaman hep yeni ve genç yazarlar açık oluruz. Ben her zaman yeni ve genç yazarları dergide yayınlamaktan yanayım. Bundan mutluluk da duyuyoruz. Ve asıl mutluluk dediğiniz gibi iyi yazarları rastlamak. Bu tabii bizde sık olmaz. Yani Hı -hı. bence hatta olması gerekenden çok daha az oluyor lâletir, doğrusu. Lâletir. Ee, çünkü bizim edebiyatımız e, bence ne yazık ki çok ...verimli, çok güçlü, çok nitelikli bir edebiyat değil. Kimilerinin söylediğinin tersine böyle olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla yeni yazarlar arasında pırıltılı olanların çıkması da oldukça zor oluyor. Ama aynı zamanda ben 10 yıla yakın bir zamandan beri biliyorsunuz... ...bir yaratıcı yazarlık atölyesi <gülüyor> yürütüyorum. Oradaki tek motivasyonum aslında ara sıra da olsa... İyi yazan birilerinin çıkması, iyi öykülerle, iyi metinlerle karşılaşmak bu beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü böyle bir motivasyon olmazsa zaten e, o yaptığım işte yaratıcı yazarlık atölyesi sorumluluğu da son derece e, şey bir iş yani sıkıntılı bir iş e, sürekli olarak hiç durmadan yeni, genç, acemi yazarların yazdıklarını okuyorsunuz. Yani bu bu kolay bir iş değil. Evet, ben mesela sınav kâğıtları okuduktan sonra benzer bir şey. <gülüyor> yani iyi bir şey okumazsam kendime gelemiyorum yani. Mutlaka sonunda iyi bir şey okumam lazım. Evet. Biraz şeyden devam edelim. Hani hem dediğiniz gibi editörlüğün çok daha önemli olduğu, hani yazarlık. Ben de sizinle hemfikirim. Yani gerçekten Hı. bir editör çok iyi bir yazar çıkarabilir. Bazen çok küçük dokunuşlarla bir metin ...çok böyle ne diyeyim şahesere dönüşebilir. Ama bunu görecek göz evet. önemli bir şey. Evet. Bir de o açıda o anlamda şey de merak ediyorum. Evet yeni yazarlar var, eski yazarlar da var. Hani bunu birçok kişi merak ediyor. Bu iletişim nasıl kuruluyor? Bu kolay da bir şey değil. Yani birine metnini alıp... E, ...burada bir sorun var. Ya da e, burada nasıl bir yol kat edebiliriz birlikte demek. Ya da evet. hani bu nasıl her yani kolay mı... Her seferinde herkes buna açık oluyor mu? Zoranlıktı. Sizin yani sizin buna dair bir hani tecrübeleriniz neler? Yani Editör ve şey Çok sayıda yeni hem e, atölyelerde hem de dergi nedeniyle çok ama çok sayıda yeni ve genç yazarla karşı karşıya geldiğim için bazen yüz yüze bazen yazışma ile artık alıştım bunu doğrusu yani çünkü sonunda ben kendi yaptığım işin e, yararlı bir iş olduğundan hmm. eminsem karşındaki ne düşündüğü beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ama dediğiniz gibi buna genel olarak açık olmayan insanlardan oluşan bir toplum bu. Ben her hmm. zaman söylerim yani hmm. bu toplumun en önemli arızası nedir? Eleştiriye açık olmaması, kendi öz eleştirisini asla yapmaması böyle insanlardan oluşuyor. Yazarlar da farklı değil. Yazarlar da böyle. Hatta çok yeni yazarlar bile böyle. Sizin sözünüzü dinlemekten çok kendi bildiği doğrularının ...peşinde koşmayı seçen genç ve yeni yazar adaylarının sayısı pek çok. Ama bu önemli değil. Sonunda editörlük gerçekten çok önemli bir kurum. Yani editörlük çok ama çok önemli bir kurum. Yani editörlük olmazsa ne olur? Sonunda kültürün asıl olarak yazılı kültür içinde geliştiğini, zenginleştiğini düşünürsek... ...orada yazıyı nitelikli bir hale getirenler kimlerdir aslında bir başına yazarlar değil... Yani söz gelimi yazılı, basılı medya kesinlikle değil. Orada tamamen bir başıbozukluk ve savrukluk var ve çok kötü bir dil ve Türkçe kullanılıyor. Kimse de kendi yazdığının e, farkında değil aslında. Bizim işimiz edebiyat tabii. Edebiyat içinde de e, önemli sorunlar olduğunu söyleyebiliriz yazı ile ilgili. E, dolayısıyla kim onları e, gerçekten nitelikli bir hale Hı. getiriyor, düzeltiyor, ortaya çıkarıyor? Burada... ...editörlerin birinci dereceden e, neti, sorumluluğu var, payı var, katkısı var ve çok önemli. Onlarsız bir ne? hayatı düşünemeyiz. Peki zararı var mı? Kesinlikle yok. Yani ne zararı <gülüyor> olabilir? <gülüyor> siz Mesela, söyleyin. Yani şöyle bir şey e, anlamında zararı olabilir mi? Sonuçta hani bu bir yaratıcılık... Evet. ...yani edebiyatta sanatın bir şeyi. Bu yaratıcılık dediğimiz şey... Mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Yine hani sizin üzerinizden ve sizin Hı -hı. tecrübelerinizden gittiğimiz için. Mesela meydan okuyan. Ben mesela kendi adıma Hı -hı. meydan okuyan öğrencilerimi severim. Hani siz bir şeyler öğretirsiniz, bu böyledir, böyle değildir. E tamam güzel bir şey bu. Hani böyle değildir ama boş söz olarak değil tabii. Hani değildir. Böyle bu e, o sanatın... Ne bileyim kendine has meydan okuyuculuğu ve hayır evet. bu mesela böyle bu, bu da hani o anlamda yani nasıl bir denge kurulabilir? Yani benim için yani yazarın kendisinin e, kim ne olduğu ne kadar meydan okuduğu önemli değil tabii. Siz de onu kastediyorsunuz yani yazdıklarıyla. Bunu evet yapması. tabii yazdıklarıyla. Yani ya, yazılanların arasından ne kadar böyle meydan okuyacak metin çıkıyor ki onun yazarı da meydan okuyabilsin. Böyle böyle bir zenginlik içinde yaşamıyoruz ya biz. Yani böyle bir şey yok. Çok az rastlanabiliyor buna. Ee, çok az yılda yani bir yılda e, aşağı yukarı bin roman yayınlanıyor bizim ülkemizde. Aşağı yukarı 500 şey. şiir kitabı, 400 öykü kitabı yani yaklaşık rakamlar bunlar. Bunların arasından bazen düşünüyorum geçen bir yıl dönüp baktığımda acaba Rica beni çok etkileyen, çok sevdiğim, çok önemli bulduğum bir roman var mı? Bazen olmadığını görüyorum. Yani Burada sorum e, bensem benim. E, önemli değil. Ama ben böyle görüyorum. Evet. E, gerçekten e, geçtiğimiz bir yıla baktığım zaman da benzer bir durum var. Demek ki verimlilikte bir sorunumuz pek fazla olmamakla birlikte nitelikle ilgili önemli bir sorunumuz var. Şimdi bazen zararlı şöyle olabilir. Evet ben, benim de çeşitli yerlerde yayın evlerinde yapılan editörlük sonunda ortaya çıkan kitaplardan... ...hiç hoşnut olmadığım kitapların sayısı çok fazla. Ama kendileri beğeniyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hatta bunların bazılarını zararlı yayın olarak bile görüyorum ben. Çünkü o kadar kötü romanlar... ...o kadar rahatlıkla o editörlerin beğenileri içinden çıkıyor ki... ...yazık şimdi dolayısıyla. Ama bu da bir sorun değil bence. Neden bir sorun değil? Sonunda iyi olan kalır, kötü olan gider, unutulur gider. Önemli değil yani bence... Ee, örneğin yılda bir yöre, roma, bin roman yayımlanıyor demiştik. Ee, çok sık şöyle bir şuna rastlıyoruz. Yani ne kadar çok yazılıyor? Bu kadar da çok yazdır mı? Bence bu, bu yaklaşım doğru değil. Ne kadar çok yazılırsa yayı, yazılsın. Ne kadar çok yayımlanırsa yayımlansın. Ne kadar çok yayımlanırsa içinden iyi olanların çıkma e, olasılığı da o kadar artacaktır bence. Kötü olanlarda zaten ee, zaman içinde unutulacak, gidecek. Kimse onların üstünde durmayacaktır. Mümkün değildir. Yani bir kötü o, bir metnin zaman içinde de kalıcı olması ve sürekli... ilgi hani, görmesi. İlgi deneyim görmesi, deneyim. Evet, iyi bulunması bu mümkün değildir bence. Evet, e, şimdi biz programımızda ikinci bölüme geçmeden önce bir ara veriyoruz. Şimdi e, olun, e, YouTube'dan Vitor With Vidağıt'u you dinleyebiliriz. Güzel bir yer olsun. Peki. <gülüyor> in your side I'll wait for you Slide of hand and twist of faith on a bed of nails she makes me wait and I wait without you Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında e, konuğumuz Semih Gümüş. Semih Gümüş ile e, editörlükten, dergicilikten e, ve e, atölyelerden bahsettik programımızın ilk bölümünde. E, bu ikinci bölümde isterseniz yine buradan devam edelim. Ben biraz da bu atölyeleri konuşmak istiyorum. Siz 10 e, yıl oldu benim atölyem başlayalı dediniz. E, Türkiye'de bu sanırım Murat Gülsoy ve sizinle başladı. Ankara'da Uğur Muncu Araştırmacı Öyle Gazetecilik mi? Vakfı ha. ilktir. Öyle mi? Evet. Peki bu sonuçta hani Murat Gülsoy'unki de uzun yıllardır evet. devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Biz işte burada onunla da konuşmuştuk konuk olduğunda zaman zaman bu atölyelere giden yazarlarla da konuştuk oradan işte kitapları çıkan ve hep şey diyor insanların benim gördüğüm ortak olarak hani ne olursa olsun bu atölyeler bir yazar çıkaramasa bile bir okur çıkarıyor bir metni nasıl okuyacağını insanlara öğretmek hani bir e, metne yaklaşım disiplini öğretmek her açıdan yani bunların faydası oldu şimdi biraz ben şey düşünüyorum son dönemde bu e, bu atölyeler başladıktan sonra evet şey katılıyorum bir okur elbette yaratıyor atölyeler e, çok birbirine benzeyen yazar var metinleri hatta bazen şey oluyorum ben isim kapat ismi ...şey yani bunu aynı kişiler yazmış diye düşünülebilir. Yani yazarlarının farklı olduğunu düşünmek bile zor. Şimdi bu atölyeler sizce böyle bir şey sebep oluyor olabilir mi? Çünkü bunlara akım ya da ekol demek çok zor. Ben bu atölyelerden hani çıkan yazarları biliyorum ama buradan bir ekol çıkmadı henüz. Hani birisi şey olur ne bileyim işte şöyle bir ekol yarattı bu atölye. O zaman o ekol şey yapar hani her yazarıyla o ekolün bir parçasını oluşturur şey olur. Böyle bir şey yok. Ancak metinler şey gibi hani sadece teknik bir şey ve o tekniği iyi bilince ve onlar bir araya getirildiğinde... ...yani böyle bir hani oluyormuş ya da yayınlanabilir hale geliyormuş gibi. Bu benim çok dikkatimi çekmeye başladı ve bunda e, yaratıcı yazarlık atölyelerinin bir payı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani siz hem yani dergicilik hem editörlük hem eleştirmenlik hem de... E, ...ne diyelim seçicilikle birlikte bu işlerin hepsini birlikte yürüttüğünüzde... ...yani siz ne düşünüyorsunuz bunu çok merak ediyorum açıkçası. Bu metinlerin yani sizce de öyle mi gerçekten birbirine çok metinler üretilmesi? Şimdi e, sözün ettiğiniz sorun aslında bizim edebiyatımızın e, bugünün en önemli sorunlarından biri. Birbirine benzerlik ve içinden farklı ve yaratıcı e, olanların... E, pek e, çıkmaması ama bunda atölyelerin payının olduğunu sanmıyorum ben yani atölyeler Hı -hı. sonunda e, kaç kişi içine alıyor ve o, kaç kişi onların içinden geçiyor ki Hı -hı. yani diyelim 10 bin kişi varsa işte birkaç yüz kişi bu atölyelerin içinden geçiyor ve onlar arasında da e, kaçı yazıyor ve kitaplarını yayımlıyor çok azdır yani Öyle. örneğin 20 kişiden pardon 40 kişiden biridir hı, benim hı. aşağı yukarı gördüğüm. E, dolayısıyla sizin atölyenize 400 kişi gelmiş olsa içinden hı. yazmayı e, sürekli e, hale getiren o, o, yani 10 kişi e, çıkar. Dolayısıyla e, atölyelerin e, yaptıkları çalışmaların bu sorunda bir payı olduğu bence söylenemez. O bizim genel olarak edebiyatımızın. Bugünün bu arada belki geçmişinin de e, sorunu. Atölyelerin gerçekten e, ben e, çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. E, tersini söyleyenler de biliyorsunuz pek çok zaman zaman dergilere tartışmalar yapılıyor. E, ve ben e, bunu tartışmalardaki olumsuz yargıların ve eleştirilerin e, inanın ki çok anlamsız olduğunu Hı. düşünüyorum. E, hatta bunları söyleyenlerin... Atölyeye gelmesini öneririm. Hı hı. <gülüyor> evet. Şimdi en önemli yararı ne? Sizin başta dediğiniz iyi okur yetiştirmek. Çünkü bizim yaptığımız çalışmada asıl olarak yalnızca bir yazı atölyesi değil, hem okumak hem de yazmakla ilgili çalışmaların yapıldığı bir atölye. Dolayısıyla. ...yazmasa bile insanlar ki dediğim gibi 40 kişiden belki biri yazmayı sürdürüyor, geri kalanı hemen her zaman o güne kadar aslında gerçekten okumadıklarını gördüklerini ve artık daha farklı biçimde okumaya başladıklarını söylüyorlar ki bence en önemli kazanım bu. Yani yalnızca bu böyle bir kazanım olsa bile atölyelerin bence yeterlidir. Çünkü her şey okumakla başlıyor. Her şey okumakla ilgili. Yani okumak her şey. Sırası. Dolayısıyla e, yani iyi okuyanların sonunda e, aynı zamanda yazma konusunda kararlılık e, gösteriyorlarsa sonunda mutlaka yazacaklarına da inanıyorum ben. Yani Hı -hı. yetenekle gibi, ilgili bir iş değil bu. Bu yalnızca e, deli gibi çalışmakla ilgili bir şey yazmak. E, dolayısıyla hem doğru ve nitelikli bir biçimde okumayı kazanmış, bunu içselleştirmiş olanların aynı zamanda yazıyorlarsa sürekli bir biçimde sonunda yazacaklarını düşünürüm. Atölyelerin yararı bu. Onun dışında bunun ötesinde bir misyon zaten ben hiçbir zaman yaptığımız çalışmaya biçmiyorum. Ama çok yararlı olduğunu gördüğüm için ve az önce konuştuğumuz gibi sonunda e, ara sıra e, iyi metinlerle karşı karşıya gelmenin e, işin içinde keyfi de olduğu için e, ben e, çok e, severek e, mutlulukla hiç sıkılmadan sürdürüyorum bu işi ve e, aslına bakarsanız madem öyle bir sorunumuz olduğunu düşünüyoruz yani birbirine benzerlik ve nitelikli yaratıcı örneklerin çok fazla çıkmaması e, e, oldukça ciddi söylüyorum ben her yazarın Atölyelere gelmesini öneririm. Elbette bu işi ciddi yapan atölyelere. Hı hı. Çünkü sonunda burada şunu da göreceklerdir. Kendi başlarına hiç düşünmedikleri sorunlarla karşı karşıya gelip, onların nasıl çözüleceği, çözümleneceği ile ilgili bazı yani gerçeklerle diyelim karşı karşıya geleceklerdir. Hı hı. Bu bile bir yaşlı başına çok önemli kazanım bence. Evet buradan ikinci programda devam edelim. Ee, Semih olalım. Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Haftaya Semih Bey ile konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hoşçakalın.